Kolay kolay basaltı maddeler, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Günaydın sevgili Açık Radya dinleyicileri. Bugün programımızda bayağı enteresan bir konu işleyeceğiz. Sevgili Ferda Keskin konuğumuz. Hoş geldin Ferda. Hoş bulduk. Ferda Keskin, Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı'nda. başında e, Ve e, bugün e, e, melankoli üzerine konuşacağız. E, daha sonra e, melankoli üzerine niye konuştuğumuzu biraz anlattıktan sonra da şehirde melankoli, e, Paris'te, İstanbul'da melankoli üzerine e, sohbetimize devam edeceğiz. E, şimdi e, bu ay e, NTV Tarih Dergisi'nde e, senin melankoli üzerine bir yazın çıktı. Evet. Oradan da biz hareket ettik. E, bu melankoli çalışması e, sanırım daha çok batı. Uygarlığın içinde melankoli... Evet, ...antik çağdan bugüne. Biraz anlatır mısın? Evet, melankoli çok eski bir kavram... ...batı tarihinde. Ben de aslında biraz tesadüfen çalışmaya başladım. Yani uzmanlık alanım değil... ...bir Fransız dergisinin, edebiyat dergisinin... ...melankoli özel sayısını... ...çok böyle ayrıntısıyla okurken... ...aslında yaptığım işe de... ...çok yakın olduğunu gördüm. Ve biraz daha yakından... ...literatürü... taramaya başladım. Ee, ve hatta sonunda bir ders çıktı ortaya. Böyle bir ders de veriyorum ben. Öyle mi? Evet. <gülüyor> e, e, Bilgi Üniversitesi'nin karşılaştırma edebiyat yüksek lisans programında Melankoli ve modernite diye e, ama konu o kadar zengin ki e, pek moderniteye gelemiyoruz. Yani başlıyoruz Antik Yunan'dan e, moderniteye gelene kadar e, o kadar çok malzeme var ki... ...sonunda birkaç hafta kalıyor modernite ve melankoliyi konuşmak için. E, ama her sene biraz daha zenginleşiyor e, tabii ki. Belki sadece modernite ve melankoli üzerine bir ders olabilir aslında. Kesinlikle öyle yapmak lazım. Yani bir döneme zaten sırdırılabilecek bir konu değil bu. E, çünkü melankoli kavramı çok zengin bir kavram dediğim gibi ve e, aslında Batı'nın kültürel geleneğinde... çok ön plana çıkan bir kavram. Resimde var, müzikte var, edebiyatta var, heykelde var, felsefede var, dolayısıyla sosyal bilimlerde var. Dolayısıyla her veçesini yakından incelemek zaten mümkün değil. O yüzden ben daha ziyade edebiyat ve görsel sanatlarda ve felsefedeki tezahürlerine, melankolinin işliyorum, işlemeye çalışıyorum. Bir taraftan da tabii ki E, ta Antik Yunan'dan e, beri var olan bir kavram olduğu için, ben de Antik Yunan felsefesine çok meraklı olduğum için işin o tarafı da çok ilgimi çekiyor. E, dolayısıyla e, böyle başladı ve böyle devam ediyor. Antik Yunan e, herhalde bu konuda çok enteresan e, örneklerle çıkıyor karşımıza. Antik, Antik Yunan'ın en önemli e, buradaki katkısı aslında bütün tarihi boyunca e, melankoliye getirilen iki yaklaşımın ikisini birden Altını çizmiş olması ve hatta iki yaklaşımı üretmiş olması. Bunlardan bir tanesi melankoli bir patoloji olarak görmek. Bir diğer ise melankoli yaratıcı dehanın kaynağı olarak görmek. Ve bunların her ikisini de aslında buluyoruz Antik Yunan'da. Öncelikli olarak tabi melankolinin olumsuz bir şey olduğu fikri Antik Yunan'da karşımıza çıkıyor. İlk örneği Homeros'un İlyada destanında sözü edilen kahraman Belerofon'dur. E, Bellerophon tanrılar tarafından terk edildiği için... E, ...işte böyle dağda bayırda... E, ...yalnız başına... E, ...büyük bir e, üzüntü içerisinde... ...dolaşan bir karakter olarak... E, ...tarif edilir... E, ...bunun sebebi de sebepsiz yere... ...hani farklı yorumlar var tabi çünkü... E, ...Yunan mitolojisinin farklı farklı... ...anlatıları vardır... E, ...ama e, genel... E, ...kanı şudur ki... ...tanrılar tarafından nedensiz yere... E, ...terk edilmiştir... E, Ee, ve e, bu terk edilmişlik, bu kayıp dolayısıyla çünkü kayıp melankolinin en temel özelliğidir. E, tıpkı yasta olduğu gibi. E, bu kayıp dolayısıyla Belarofon da böyle yalnız başına e, dolaşır. Ama, Neyi kaybediyor? E, tanrıları kaybediyor. Aslında tanrıları da kaybetmiyor. Şöyle bir özelliği var Antik Yunan düşüncesinin. Antik Yunan kozmolojisi iki dünyalı bir kozmoloji. Bir tarafta tanrıların dünyası var, bir tarafta insanların dünyası var. Fakat tanrıların dünyası insanların dünyasına sürekli müdahalede bulunuyor. Biz buna psikik müdahale diyoruz. Literatürde böyle geçer. E, o psikik müdahaleyi mümkün kılan şey de tanrıların insanların içine girmek üzere gönderdikleri bir takım güçler. Bunların ismi de demon. E, bugün batı dillerinde demon veya demon dediğimiz yani şeytan dediğimiz şey aslında antik Yunan'da tanrıların... ...insanların zihnine girmek üzere gönderdikleri bir takım güçler. Kendilerine ait olmayan bir şey yani. Tabii, dışarıdan gelen Dışarı. bir şey. Ve dolayısıyla antik Yunanlıların psihe kavramı... ...yani bugün bizim psikoloji, işte psikiyatri, psikopatoloji falan gibi kavramların kökeninde olan... ...ve batı dillerine ruh diye çevrilen... ...psihe kavramı çok farklı bir kavram Yunanlılarda. Yunanlılarda psihe böyle sınırları olmayan, açık ve farklı güçlerin çatışma halinde olduğu bir alan olarak... düşünülüyor Ve bu alan içerisinde insanı harekete geçiren, yani eylemi arkadan motive eden ve insanı eyleme geçiren şeyler demonlar. E bu demonların iyi olanları var, kötü olanları var. Aslında mesela, mesela EU ekini getirdiğiniz zaman evdemon, bu iyi demonlar demek Yunanca'da. E ve bu yüzden de mesela Aristoteles'e göre iyi yaşam denilen şey evdemonyadır. Yani iyi demonların insanı eyleme geçirdiği bir ahval, bir durum. Ee, şimdi e, dolayısıyla bu demonları kaybetmek, e, Bellerophon'un aslında kaybı, tanrıların artık ona demon göndermiyor e, olmaları. Ve dolayısıyla bu boşlukta, dolayısıyla içinde bir boşluk var ve içindeki boşluğu aynı zamanda dışarıda yaşıyor. E, çünkü Eolia e, ovalarında e, yalnız başına dolaşıyor. E, bu anlamda e, Melankolin'in bu ilk tarifinde bir eksiklik, bir yokluk görüyoruz. Bu manyanın tam tersi. Çünkü manya kavramı da antik Yunancı'dan geliyor. Manya ise tanrıların insanlara bir takım demonlar göndermeleri ve gönderdikleri bu demonlarla insanların aklını başından almaları. Ve onları Evet aynen manya, manik dediğimiz şey aklını başından almaları ve sonra da bu şekilde onları cezalandırmaya aday kılacak bir takım eylemler yaptırmaları. Bu da tragedide çıkar karşımıza. Yani trajik figürler. Antik Yunan tragediasında bir takım suçlar işlerler. Bu suçlardan dolayı cezalandırılırlar, sorumlu tutulurlar. Fakat aslında onlara o suç dediğimiz eylemi yaptıran şeyler içlerine giren demonlardır. Ve genellikle de aklın başında değildi diye kendilerini savunurlar. Öripides'e gelinene kadar. Öripides de artık bu böyle değildir. Ve bu yüzden de Öripides'le örneğin antik Yunan tragediasının bittiği düşünülür. Onunla beraber artık tragedya yerini burjuva melodramasına e, bırakmıştır. Yani bizim biraz bu yerli diziler gibi şu anda var ya hani televizyonda e, melodrama dediğimiz şey. E, dolayısıyla e, melankoli dediğimizde bir yokluktan bahsediyoruz. E, tragedya dediğimiz zaman ise bir mevcudiyetten bahsediyoruz. Yani demonların yokluğu ile mevcudiyeti iki aşırı uç. E, bugün de bakarsanız literatüre... özellikle psikiyatri literatürüne e, değil mi? Elimizde mesela manik depresif diye bir e, condition var, bir kondisyon var, bir durum var psikolojik bir durum var e, ve e, bu iki aşırı uç arasında gidip gelmek e, e, bu ta antik Yunan'dan beri var yani e, çünkü e, depresif e, kavramı melankoli'nin yerine kullanılan bir kavram e, bir patoloji kavramı bugün dolayısıyla manik depresif dediğimiz şey aslında manya ile melankolinin bir araya geldiği iki aşırı ucun bir araya geldiği ve karakterin bu iki aşırı uç arasında gidip geldiği bir durum. Bipolar da deniyor şimdi. Yani ben tabi uzmanı değilim bu konuda. Dolayısıyla ukalalık etmek istemem. Ee, psikiyatristler de çok hassastırlar bu konuda ha, biliyorsunuz. Ee, benim bir de kötü ünüm var. Yani FUKO e, uzmanı olduğum için herkes doğrudan doğruya benim psikiyatri, psikanaliz her şeye karşı olduğumu ve dolayısıyla <gülüyor> sürekli onlarla uğraştığımı düşünüyorlar. O yüzden o konuya çok girmeyeceğim. Şimdi işin bir bu tarafı var. Patoloji tarafı. Nitekim Hipokrates mesela e, antik Yunan'da e, melankoliyi bir hastalık olarak tanımlar. E, ve e, der ki insanda umutsuzluk ve korku uzun süre devam ettiği zaman buna adı melankolidir. Fakat Aristoteles'e atfedilen bir metin vardır problemata diye problemata fizika. Bunun 30. kitabı şöyle başlar. Aslında o metnin Aristoteles'in tarafından yazılmadığı bugün aşağı yukarı biliniyor artık yapılan analizlerle. Niye? Niye? E, siyaset, şiir ve düşünce dünyasındaki önde gelen olağan dışı figürlerin hepsi melankolik sorusuyla başlar. Ve devamında da bütün bu alanlarda bu da, dehanın, yaratıcı dehanın melankoliyle ile çok yakından bir ilişkisi olduğu iddia edilir. E, bu ilişki de şundan e, geliyor. Şöyle açıklıyor Metin. Diyor ki e, şimdi bir kere her şeyden önce şunu söylemek lazım. Antik Yunanlar melankolinin bir sebebi olduğunu düşünüyorlar. bu tanrılar meselesini bir kenara bırakırsak bunun e, biyolojik bir nedeni var. O da vücutta var olan dört safranın, dört hıltın, dört ana e, bu e, sıvının e, arasında var olan dengenin bozulması ve kara safra denilen sıvının diğerlerinden ne göre çok daha fazla e, artması, yoğunlaşması ve dolayısıyla dengeyi bozması. Şimdi dört tane bu ana e, sıvı nedir? Balgam, e, kan, sarı safra Ve karasafra. Her birinin de bir organı var. E, tabii ki. Karasafranın organında dalak, dalak olduğunu düşünüyorlar. Yani dalak zaten İngilizce'de spleen. spleen. E, bu sonra mesela Fransa'da Baudelaire e, spleen kavramını melankoli için kullanır. Spleen'e ideal meşhur. E, yani spleen kavramı e, kötülük çiçeklerinde. Paris spleen. Le spleen de Paris, Paris sıkıntısı diye çevriliyor Türkçe'ye. Aslında... Sıkıntı anlamına da geliyor melankoli tabi ama sıkıntı anlamına gelmesi daha geç döneme özgü bir şey. Yani daha ziyade Seneca ile geç antikite yani Roma'da tedium vita yani hayattan duyulan bir bıkkınlık ve sıkıntı anlamında kullanılan bir şey. Şimdi bu kara safra meselesi çok önemli çünkü Galen de Galenus da bu yani şeyin en kalıcı tanımını veren. Antik çağda. Galenus'tur. E, melankolin ve bu 17. 18. yüzyıla kadar da devam ediyor. Galenin şey yaptığı, e, getirdiği tanım ve uyguladığı tedavi yöntemleri. Şimdi kara safra insanın vücudunun dengesini bozuyor, beyni bulandırıyor vesaire. Yani farklı farklı teoriler var. Hipokrates'te olsun, Galenus olsun e, ve Ama bu nasıl yaratıcılığa neden oluyor? E, i̇şte Aristoteles'e atfedilen metinde şöyle ilginç bir şey e, söyleniyor. Deniyor ki, e, melankoli deneyimini anlamak için ...melankoli ve iyi ortaya çıkartan o kara safrayı şarapla karşılaştıralım. İkisi de koyu renk. E, şarabı içmeye başladığınız zaman, diyor Metin... ...içtiğiniz miktarla ilgili olarak karakteriniz değişmeye başlar. İşte önce belki biraz neşelenirsiniz. Arkasından belki biraz hüzünlenirsiniz... ...arkasından e, öfkelenebilirsiniz. Hatta bizde vardır biliyorsunuz... ...eteri kadar içtikten sonra insanlar masada... ...öpeyim abi falan diye... diye <gülüyor> ...ne kadar sevdiklerini hatırlayıp birbirlerini... <gülüyor> ...öperler. E, <gülüyor> ve do dolayısıyla... E, ...şimdi Metin diyor ki... E, ...kısa bir süre içerisinde... ...yani şarabı içmeye başladıktan sonra... ...insan farklı karakterlere bürünür. E, ve... ...melankoli dediğimiz şeyin kendisi... ...bu farklı karakterlerin... ...bir ömür boyu insanda... Tezahür etmesidir. Şarapta olduğu gibi. Ama şarapta geçici bir şey bu tabii. Ayıldıktan sonra tekrar eski halinize dönüyorsunuz. Melankoli de bu. Peki bu farklı farklı karakterler aynı anda var olunca ne oluyor? Ortaya yaratıcılık çıkıyor. Yani insan farklı karakterlerle... E, şey, çünkü karakter Antik Yunanlar da çok önemli bir kavram. Ethos kavramı. Karakter, e, karakter geliştirilen bir şey. Doğuştan sahip olunan bir şey değil. Ee, ...ve belli bir takım davranış biçimlerini yapa yapa karakterinizin bir parçası haline getiriyorsunuz. Karakterinizi kendiniz kuruyorsunuz. Dolayısıyla etik kavramı da buradan geliyor. Ethos'tan geliyor. Etik ve ethos aynı kökten geliyorlar. İşte o etik dediğimiz şey insanın bir karakter geliştirme ve bu karaktere uygun olarak davranma biçimi aslında. Dolayısıyla ahlakla falan hiçbir alakası yok Antik Yunanca'da. Antik Yunanca'da ahlak diye bir kavram da yok zaten. Evet. Çünkü ahlak mecburiyetlerle ilgili bir şeydir. Zorunluluklar ve kurallar. Halbuki efos karakter geliştirmek tamamen özgürlükle ilgili bir şey. Yani elinizde sizin bir şey var. imkan var. Kendi karakterinizi geliştirmek. O yüzden de mesela Antik Yunanlar insanları yaptıkları tek tek davranışlardan değil. O davranışlara temel oluşturan karakteri geliştirmiş olmasından dolayı sorumlu tutarlar. Belki de sadece üst sınıfları kapsayan bir özne. Tamamen bir... üst sınıfları. Tabii ama yani Antik Yunan <gülüyor> olduğu gibi elitist bir e, evet. kültür. Yani karakter deyince kadınlara, çocuklara ve kölelere karakter atfetmiyorlar. <gülüyor> Bu sadece sadece yetişkin erkeklere atfedilen bir şey. O anlamda hakikaten çok kötü bir çok mizojen, kadın düşmanı bir kültürdür antik Yunan kültürü. Hatta falosentrik bir kültürdür. Yani ve daha da ileriye gidelim antik Yunan kültürün falokratik bir kültür ol. Demokratik değil falokratik. Yani merkezinde falus olan ki bunu bütün yani şeylerde görebilirsiniz işte vazoların üzerindeki desenlerde. ...metinlerde... ...vesaire... ...çok falüs. bir değişiklik olmamış yani... ...günümüzle... <gülüyor> ...şey açısından... ...antik Yunan açısından ...biyaz fark var... ...artık kadınlara da karakter atfediliyor... <gülüyor> ...onlar da fallık... Şey evet, ...ama fallusun merkezi konumu... ...yani erkekler açısından en azından... ...sanıyorum... ...değil mi... ...hani Freud bile... ...hani... Penis kıskançlığı falan gibi bir takım kavramlarla anlamaya çalışıyordu e, kadınları. Dolayısıyla <gülüyor> e, çok e, 20. yüzyılda gelene kadar ciddi bir belki e, şey kat edilmemişti. Allah'tan feminizm falan çıktı da. E, değil mi? 20. yüzyılda insanlar biraz daha farklı bakmaya başladılar. E, şimdi dolayısıyla bu yaratıcılık meselesi çok önemli. Çünkü e, her ne kadar unutulsa da yani melankoli de yaratıcılık arasındaki bu ilişki. Ee, özellikle Rönesans'ta Marsilio Ficino ile beraber büyük Rönesans düşünürü tekrar geri geliyor. Ve Marsilio Ficino'nun kendisi de melankolik. Ben melankoliyim diyor ama diyor melankoli aslında e, özellikle okumuş insanların o zaman entelektüel kavramı yok biliyorsunuz. Entelektüel diye bir kavram 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılda ortaya çıkan bir şey Dreyfus olayıyla e, bu kavram ortaya çıkıyor ve kullanılmaya başlıyor. O okumuş insanlar diyor. Okumuş tahsilli ve gör şey bunların bunlar bunlar melankolik oluyorlar <gülüyor> <gülüyor> genellikle özellikleri bu <gülüyor> e, özellikleri e, temel özelliklerinden bir tanesi ...onları yaratıcı olmaya evet. a, iten şey e, budur e, ve e, ama bu çok önemli bir şey çünkü romantizmle beraber arkasından şimdi aydınlanma çağı geldiği zaman melankoli aydınlanmanın merkezinde akıl var. Dolayısıyla melankoli irrasyonel bir şey olduğu için aydınlanmacılar vaman diyorlar bunu bir kenara bırakalım. Yani bizi ilgilendiren bir şey değildir bu melankoli. Tedaviye muhtaç bir durumdur. Ama romantizmle beraber melankoli pat diye tekrar kültürün tam merkezine geliyor ve melankolinin kendisi esedize edilmeye başlanıyor. Başka bir deyişle melankolik deneyim bir kültürel ...malzeme haline geliyor. İşte melankolinin romanı yazılıyor. Melankolinin şiiri yazılıyor. Bodler'de olduğu gibi veya Göfe'nin... ...genç Werther'in acılarında olduğu gibi... ...melankoli bir böyle kült... E, ...figüre dönüşüyor. Melankolik figür. Werther'in durumunda olduğu gibi. Ve bir sürü melankolik e, tabii ki... ...şair var veya melankoli üzerine yazılmış... ...şiir var. Sadece Bodler değil. Kids mesela... İngiliz romantiği. Onun O'dan Melancholy diye çok meşhur melankoli üzerine e, şiiri vardır. E, öbür tarafta Gerardo Nerval var. E, onun meşhur Destikado şiiri vardır. Ki Nerval'in kendisi de ciddi melankolik problemleri olan e, birisi. İntihar ediyorsun. E, yani. Tabii. E, ve tabii 20. yüzyıla geldiğimizde ben melankoliyim diyen... ...yani daha doğrusu Satürn gezegeninin... ...çünkü melankolinin gezegeni Satürn olarak düşünülüyor. Siyah ve soğuk olduğu için... Ben melankoli satürn gezegeninin e, şeysi altında doğdum diyen büyük düşünür Walter Benjamin var yani melankoli 20. yüzyıla Walter Benjamin'le beraber e, Baudelaire e, ve Benjamin bunlar bir tesadüf değil yani Baudelaire'in kendisi e, melankoli kavramını şiirlerinde çok işlemiştir. Özellikle Paris özelinde, oradan kente de girebiliriz isterseniz. Ee, Paris özelinde melankoli kavramı ve melankoli ile birlikte düşündüğümüz nostalji, yokluk, yas, kayıp vesaire Aslında yasla melankoli arasında konuşabiliriz. Freud'dan itibaren çok ciddi bir ayrım yapılıyor. İkisi birbirinden. Kaynak kökenleri aynı kayıp ama ikisi farklı deneyimler. Ee, fakat e, Baudelaire'nin melankolisi ve o melankolin tipik sendromları, yani bulunduğu yerle barışık olmamak, ...geçmişe nostalji duymak... ...hep uzaklaşıp gitmeye çalışmak... ...bunlar ta Seneca'da beri tarif edilen şeyler... ...bir yandan da gidememek... ...gidemiyorsunuz çünkü gittiğiniz yere kendinizi de götürüyorsunuz... ...bunu Seneca söylüyor zaten... ...yani Seneca ta Roma... ...döneminde... ...ilk yani o anlamda Roma'da... ...bu Seneca'nın iki tane önemli metni vardır... ...Lusilius'a mektuplarla... ...De Tranquillitate Anime... ...yani Ruhun Dinginliği isimli metinlerinde... Arkadaşları, melankolik e, şikayetleri alan arkadaşlarına o melankolden kurtulmak için öğütler verir. Ve der ki melankoli bir zaman hastalığıdır. Yani zamanı iyi yönetememek. Ne yapıyor stoğacılar? Senek önemli stoğacılardan bir tanesi. E, i̇çinde bulunduğun anı değerlendir. Oraya e, odaklan. Şimdi. Şimdi. Yani geleceğe, çünkü gelecek şey yaptığın zaman, sürekli geleceği düşündüğün zaman... O melankoliyle beraber gelen eden, endişeden kurtulmak mümkün değil. Yarın ne yapacağım, ne olacak olacak mı, olmayacak mı vesaire ve zamanla böyle bir problem var. O, geçmişte o, aynı şekilde. Geçmişte de değil? tabii Çünkü, orada bir hesaplaşma var. Onun için şimdiki zamanı ve diyor ki şey. E, Benyamin de de bu çok güçlüdür. Yani şimdiki zamana konsantre olmaya getirir aslında bir sürü lafı. Şeyde de yani Viyole Lüdük de mesela bu mimarlık üzerine konuşmalarda. 19. yüzyılı ciddi bir şekilde şey olarak sorgular. Yani kendisine ait bir dönemi olmayan, şimdisi olmayan bir tarih diye Hı. adlandırır. Çünkü hani her dönemin kendine ait bir takım mimarlıkları vardır, üslupları vardır. Fakat 19. yüzyıl bir üsluplar çeşitliliğidir. Hı. Her şey tarih, gelecek, geçmiş hepsi iç içe girmiştir. Evet. Günümüzün niye böyle bir şey yok, mimarisi yok diye hep sorguluyor. O zaman o modernitenin kendisine olan eksikliği diyelim. Yani Hı. çünkü bu şimdi kendine olan eksiklik kavramı bir Türkçe'de çok iyi gelmiyor kulağa ama evet. bu Seneca'nın kullandığı bir kavram. absentia sui. Kendine olan eksiklik. Yani şöyle absentia sui. Yani insanın kendisine noksan, kendisine eksik olması. Yani kendi benliğini, kendiliğini kaybetmiş olması. Şimdi zaten Freud'a gelindiğinde de melankoli böyle tanımlanacak. Yasla arasındaki ayrım böyle yapılacak. Yani yasta kaybettiğiniz kişinin kim olduğunu bilirsiniz ve onda neyi kaybettiğinizi bilirsiniz der Freud. Ve yastan Yani yastan denilen şeyden kurtulmak çok zor zahmetli bir iştir der ama sonunda olur. Çünkü kaybettiğiniz şey yapmış olduğunuz bir libidinal yatırım vardır. Yani bir sevgi yatırımı vardır. O nesne kaybolunca o e, libidinal libidoyu başka bir yere yönlendirmeniz lazım. Zaman içerisinde bunu becerirsiniz. Yas melankolide ise aslında melankolik kimi kaybettiğini bilir ama onda neyi kaybettiğini bilmez. Onda kaybettiği şey aslında kendisidir. Çünkü bilinç dışında kaybettiği nesneyle kendisi arasında bir özdeşlik ilişkisi kurmuştur. Onu kaybettiği zaman aslında kendisini kaybetmiştir. Ve dolayısıyla ta Seneca'dan Freud'a gelinene kadar melankoli belki Batı tarihinde en iyi tanımlayan e, kavram insanın kendisini kaybetmiş olması. Baudelaire'de olduğu gibi. Bu hep neyi getiriyor? İşte bir sıkıntı, bir e, anksiyete, bir endişe durumu ve e, ve hep o Yok ya kendisi kaçmaya çalışmak ama Seneka diyor ki gittiğin her yere kendini götüreceksin zaten dolayısıyla kaçmanın bir manası yok yani ta adam bu 2000 sene evvel <gülüyor> söylemiş. Bodler'de de var mesela bu şey erteleme yani melankoliklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi hep bugün işini yarına bırakmaktır. <gülüyor> Ondan, <gülüyor> e, e, çek, çekil bir arada gözüktüğü hep, hep, hepimizin ortak e, bütün akademisyenleri e, belki de Ficino boşuna dönemiyor <gülüyor> entelektüeller melankoliktir. <gülüyor> Çünkü bugün işini yarına bırakmayan da ben çok az gördüm e, ben de dahil olmak üzere ama bu kendinden kaçma uzaklaşma işte procrastination veya procrastinasyon yani erteleme. E, işe, öteleme diyoruz şimdi Türkçe'de garip bir şekilde benim nereden çıktığını anlamadım. Böyle bir kelime de var ötelemek diye. Ondan sonra e, bunlar tabii e, işte bu eksiklikle ilgili bir şey. Ama e, Belarofon'da tanrıların eksikliği vardı. Hatırlıyorsanız demonların. Daha sonra Roma'yla beraber Seneca bu eksikliğin insanın kendisine olan bir eksikliği. Absentia suyu olduğunu söylüyor. Daha sonra bu Freud da artık iyice bir hani patolojik e, teşhisin merkezine geliyor. Yani insanın kaybettiği nesneyle kendini özdeşleştirmiş olması dolayısıyla onu kaybettiğinde kendinde kaybetmiş olması ve dolayısıyla onu geri almaya çalışmak. Mesela daha sonra Julia Kristeva, Kara Güneş yani Satürn'ün adı Kara Güneş ya, Melankole ve Depresyon isimli kitabında bunu daha da ileriye götürdü ve kanibal melankoli, yamyam melankoli diye bir kavram ortaya attı. O da nedir? kaybettiği nesneyi yiyerek, içine alarak geri almaya çalışmak, onu parçalayarak. ...farklı yollardan içine almak. Yani farklı farklı şekillerde olabilir bu. Çok kısacık bir müzik arası verelim istersen. Çok keyifli gidiyor hakikaten Sohbet. E, konumuza uygun olarak... ...biz de Şehri Hüzün albümünden... ...Manga'nın bir parça seçtik. E, her aşk ölümü tadacak... <gülüyor> Evet, mangadan dinledik Şehri Hüzün albümünden Her Aşk Ölümü Tadacak. Ferda Keskin'le melankoli üzerine olan sohbetimiz devam ediyor. Parçadan da hareketle hemen şu soru geliyor akla. Melankoli ile hüzün arasında bir benzerlik var mı ya da farklılıkları neler? Ya etimolojik olarak hüzün ve melankoli arasındaki ilişki üzerine çok fazla düşünmedim açıkçası ama hüzün... Bana daha ziyade e, yasla ilgili bir kavranmış gibi geliyor. Şu manada hüzün hep bir ötekinin kaybı e, dolayısıyla e, hissedilen bir, e, bir, bir, bir şey olarak e, tarif edilmiştir. Ee, hani divan Edebiyatı'nda da vardır ya bu, e, bu ya tanrıdır ya işte gül bülbülü kaybeder, bir bül bülbülü kaybeder işte e, bu romanslarda vardır. <gülüyor> Dolayısıyla hep bir e, kayıp e, ve onun getirdiği bir hüzün. Melankoli ise demin de söylediğim gibi daha ziyade insanın kendi kendisini e, kaybetmesiyle ilgili. Nitekim e, bu e, ilginç bir şekilde e, e, Latincede de var bu ayrım yani e, Seneca. E de mesela bu ayrımı yapıyor iki kavram. E, bir tanesi egritido, e, bu işte e, bir şey kaybetmekten dolayı duyulan bir e, bir bir bir e, e, üzüntü e, durumu. Öbürküse ise tedium, tedium vita e, veya tedium e, sui dediğimiz, yani insanın e, yaşamından kendisinden e, duymuş olduğu bir e, sıkıntı hali. E, dolayısıyla. E, melankoli e, gelenekte hep sıkıntıyla dilekte düşünülen e, bir şey, kurtulunmak istenilen e, bir şey. Hüzün ise kaybedilen ötekini hatırlattığı için e, bana biraz daha farklı bir kavrammış gibi geliyor ama üzerinde durulmaya değer. E, çünkü kendilik e, yani doğuda e, melankoli var mı yok mu tartışmalarına girdiğimizde melankoliyi insanın kendi kendisini kaybetmesi e, olarak e, düşündüğümüzde tanımladığımızda E, farkında olmadan oryantalizm yapmak da mümkün. Yani doğuda hani kendilik var mıydı yok muydu falan gibi böyle bir takım tartışmalar. E, onlar biraz kaygan zeminler, e, riskli durumlar evet. teorik olarak. Dolayısıyla e, daha üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken şeyler. Ben de onları düşüneceğim artık bundan sonra. Ölüm de dahil mi buna? Tabii ölüm. Kendi kendini kaybetme deyince. E, yani çünkü insanın aslında hep bastırılmış şeyi, hep ölüm. Meselesi Tabii. ölümle yani hesaplaşması. Bu her yerde vardır. Yani psikanalizde Hı. vardır işte. Ölümün etkisi. Ondan sonra e, Heidegger'de e, felsefede e, aslında ta e, Antik Yunan'dan beri ölüm denilen şey e, bir endişe getirecek mi getirmeyecek mi? Ölümün yani en önemli e, belki de düşünüldüğünde ölüm en önemli sorulardan bir tanesi bu. Ve e, felsefeciler bununla nasıl başa çıkıyorlar işte endişe getirmeyecek bir şey olduğunu iddia etmek suretiyle e, ölümü Sokrates mesela savunmasında der ki hani beni öldüreceksiniz ama ben korkmuyorum ölümden yani çünkü ya ölüm şeydir öldükten sonra Tanrıların yanına gideceğim ki oh çok şükür sizden kurtulmuş olacağım. Hem <gülüyor> sonra... de yani bir şey yapacaksın yani Tabii. bir şeye erişeceksin bir, bir şey feda ediyorsun ama bir şey kazanıyorsun. Evet. Ölümsüzlük kazanıyorsun. Ya yani. da diyor ölümün ne olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yani ya biliyoruz o, o, o zaman da bilmediğim şeyden niye korkayım. Aa, mesela stovacılarda ölüm daha da önemli bir nokta bu. Stovacılar e, ölümü e, şey yaparlar e, ölümü kucaklamak gerekir. Ee, ölenin arkasından ağlamamak gerekir derler. Çünkü stoğacılara göre e, evren, yani doğa, fisis içinde bulunduğumuz doğa, mükemmel bir mühendislik harikasıdır. Ve bu mühendislik harikasının mekanizmalarını devam ettirebilmesi için ölüm gerekli olan bir şeydir. Ve biz de o mekanizmanın bir parçası olduğumuz için ölümü kötü bir şey olarak düşünmememiz, tam tersine ölümü o mekanizmanın sürekliliğini sağlayan bir şey olduğu için adeta kutsamamız gerektiğini söylerler. Bu yüzden de mesela ilk Dünya tarihinde, felsefede daha doğrusu intiharı şey yapan, yücelten. yücelten demeyelim de intiharı meşru bir şey olarak düşünenler de olmuştur. O yüzden yani ölüm ikircikli bir kavram tabii. Bir taraftan ölüm kaygısı, ölüm ölümden dolayı meydana çıkan kayıp. Bu kaybın işte kaybedilen şeyle kurduğun bilinç dışı özdeşlik dolayısıyla buradan ortaya çıkabilecek olan bir melankoli durumu. Öbür tarafta ise ölümü bir kaygı nesnesi veya kaygı kaynağı olarak devreden çıkartmak için batı düşüncesinin sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışması. Ama tabii ki melankolinin varacağı yerlerden bir tanesi de ölüm. Tıpkı genç verdilerin acılarında olduğu gibi değil mi? O da sonunda aşkı karşılıksız kalınca kendi canına E, kıyıyor. Hatta beceremiyordu da doğru bu işi. Onun için de çok uzun süre can çekişiyor falan romanın sonunda. E, ve e, tabii intihar ettiği için de e, çok küçük bir grup tarafından en yakınları tarafından en yakınları bile değil e, gömülüyor ve dolayısıyla bayağı kötü bir final diyebiliriz buna şimdi 19. yüzyıla baktığımızda hani Baudelaire ve o dönemki sanat eserlerine baktığımızda melankoliyi çok fazla görüyoruz ve hani hmm. Baudelaire'in demin bahsettiğin Paris sıkıntısı Spleen de Paris de Paris. Paris de Paris metninde de olduğu gibi Tabii o döneme baktığımızda çok önemli bir şey oluyor Paris'te bu resme de yansıyor, şiire de yansıyor en çok Baudelaire'de görülüyor Paris yıkılıyor Yani bugün <gülüyor> e, dünyanın bir sürü şehrinde olan yıkımlardan belki daha ağır o dönemki hmm. e, yıkım çünkü şehrin merkezini olduğu gibi yıkıyorlar ve evet. bambaşka bir düzen geliyor şehre ve bu da e, insan her bir insanın... E, Ruh dünyasında çok önemli değişiklikler e, yaratıyor. Hatta bazı resim, Monet'in resiminde sanırım e, böyle insanlar boşluğa bakarlar, hmm. Barmen kızı. Hmm. Hani evet. bu her e, bireyi e, bir şekilde etkiliyor. Bu yıkımla da çok bağlantılı yani. E, modernitedeki 19, e, yıkımlarla aslında bu ruh hali, bu kayıp duygusu çok bağlantılı herhalde. Şimdi yıkım kavramını genişletelim belki Aysin biraz. E, 19. yüzyıl devrimlerin yüzyılı. Yani yıkılanlar sadece binalar değiller. O binaların e, içerisinde var olan kurumlar, e, işte monarşiler e, değil mi? Yani e, bu 18-19. yüzyıl yıkılıyor. bangır bangır e, rejimlerin devrildiği, büyük halk hareketlerinin ortaya çıktığı bir dönem bir kere. Böyle bir yıkım var. Ecai bir şiirinde şöyle bir şey vardır... ...kadınlar yıkımlar getiriyorlar imparatorluklara... ...diye, yani imparatorluklara yıkım getirmek... ...yıkım getiren... ...19. yüzyıl... E, ...gibi bir, e, bir dönemden bahsediyoruz... ...ve tabii ki bu... E, ...şeylerle beraber... E, ...bu e, devrimlerle, e, dolayısıyla... ...kafa yapılarındaki değişikliklerle... E, ...beraber... E, ...tabii ki şehirler de yıkılmaya başlanıyor... ...mesela Baudelaire'in Ku diye... ...çok ünlü bir şiiri vardır, orada üç... ...karakterden e, aslında bahsedilir... ...bir tanesi Şanki Şiir... Andromache hakkında gibidir. Öyle başlar. Yani e, Hector'un karısı. İşte Hector'un karısını Akileus'un oğlu savaştan sonra alır götürür. Ve e, Andromache Troya Savaşı'ndan sonra e, o şiirde Andromache'nin e, nostaljisinden bahsedilir. Ve e, kendi e, kentinin işte oradaki nehir. O nehri bir su birikintisiyle temsil eder e, Baudelaire şiirde. O su birikintisinde Kendini ıslatmaya çalışan bir de kuğu vardır. Kuğunun nostaljisi de aslında geldiği göldür. Ve e, o su birikintisi hem Andromakenin kendi doğup büyüdüğü topraklardaki e, nehre, nehrin gür sularına aslında duyulan bir nostaljinin sembolik temsilidir. Hem de kuğu için e, gelmiş olduğu göl, doğduğu belki de büyüdüğü göl ve büyük bir olasılıkla... kent içinde Paris'te bir kafesten kaçmış olan ve kirlenmiş olan bir kuğdan bahsediyoruz burada. Aslında bembeyaz tertemiz bir hayvan. Ama bir üçüncü figür daha var orada. Baudelaire'in kendisi ve kaybettiği Paris. Orada işte karuzellerden bahseden mesela atlı karınca. Burada eskiden başka bir şey vardı. Yani orada hep bir yıkıntı. Hep e, tabii ki Paris e, Baudelaire için bir yıkıntı var orada. Yıkılan şeylerin yerine yenileri yapılıyor. Baudelaire bunu tanıklığını yapıyor. Ve buradan dolayı ...ortaya çıkan bir melankoli durumu var... ...onun kaybı başka... ...ama onun kaybı da aslında vatanı... ...yani o esas... E, ...özlediği Paris... ...şimdi yıkım dolayısıyla... ...bu çok önemli, kentte yıkım... ...ama melankoli, yıkım olarak melankoli... ...batı kültüründe başka türlü de yansıyor... ...örneğin Caspar David Friedrich'in... ...tabloları... ...romantizmde, belki hemen aklınıza gelmeyebilir ama... ...böyle kurumuş... ...ağaçlardan oluşan ormanların içindeki... ...kilise yıkıntılarını... Resmeder mesela Caspar David Friedrich veya karaya vurmuş gemileri resmeder. Bunlar hep bir yıkım, bir parçalanma, geri dönüşü olmayacak şekilde. Çünkü o kiliseler yıkılmıştır. Tek bir duvarı kalmıştır. Etrafındaki ağaçlar, ormanlar kurumuştur. Yani kurumuş bir ağacı tekrar canlandıramazsınız. Dolayısıyla kurumuş ağaçların arasında yıkılmış ve çok koyu renklerle temsil edilmiş bir bina Hani düşünelim. Mesela bu da bir melankoli tasviri aslında. Harabeler içinde <gülüyor> dolaşan bir şey değil mi? İnsan şeyi. Evet. Harabeler. Evet. Aynen öyle. Kaybedilmiş olan şeylerin son kalıntıları aslında. Bu şeyin tekabülyeti yani e, sembolik alanın hayatla iç içe geçtiği ya da onun yerine geçtiği bir şeyle. Aslında sanat o mesafenin konduğu ve aslında ondan uzaklaşmaya çalıştığı yani sanki sanat bu şeyin gerçekliği karşısında modernitin yaratmış olduğu bu işlevsel gerçekçiliğe karşı bir direniş gibi. Evet. bunun üstüne kuruluyor aslında bütün modern sanat, modern mimarlık da bir bakıma. Evet, yani, kesinlikle. Yani var. o işlevsel e, farkındalığı e, üreterek ondan koparak, yöre, örtüyü kaldırarak, onun üstündeki örtüyü kaldırarak mesela hani Victor Hugo'nun bu şeyden oturtan deparedeki çok meşhur şeyi vardır. Keşişin ağzından bu onu öldürecek lafı müthiş e, bir şey. Yani müthiş bir keşif aslında. Kağıdın taşın yerine geçtiğini söylemeye başlar. Yani taşla yazının yerine, taşla bildirişimin yerine kağıtla bildirişim alıyor ve onu bir şekilde semantik bir hiyerarşiye dönüştürüyor modernite. Bunu aslında sonradan yani 90'lı yıllarda falan e, tekrar e, keşfetmeye, 80'li yıllardan sonra e, batı dünyası keşfetmeye başladı. Yeniden bu sembolik hiyerarşinin kuruluşu, modernin aslında bir şekilde maddi üretimini anlatan bir şey e, olarak... ...19. yüzyıldaki bu izleri yeniden keşfettiler... ...yani William Morris ve John Ruskin'i... ...Arnauva'ya yol açan işte bütün o... E, ...Victorian... E, ...sanayileşme şeyini... E, ...taklitçi şeyi sorgulayan... ...sanayi evet. estetiğini sorgulayan... E, ...bir tür hatta... ...makine kırıcılar hareketine kadar uzanan bir akım da var? Benjamin'de de var... ...yani mekanik yeniden üretim... ...çağında sanat değil mi? Yani o da bu meseleyi e, işliyor... Ee, elbette yani modernitenin içerisinde e, böyle çok ciddi bir e, muhalif damar e, ve ifadesini melankolinin e, farklı alanlarında, farklı ifadelerinde e, bulan e, bir e, damar var e, elbette. E, aslında kent e, çok tipik bir melankoli ortamı. Çünkü kent bir nostalji ortamı. Kent yıkılan ve yeniden sürekli yapılan e, bir şey. Her zaman değil tabii ama mesela İstanbul'da şu anda biz ciddi bir yıkım arifesindeyiz anladığım kadarıyla. Ve yapım, ihyalar. Evet, ihyalar. İki bin tane. <gülüyor> siz bunu çok uzun zamandır <gülüyor> işliyorsunuz ondan sonra dolayısıyla biliyorum yani kanayan bir e, yaraya e, parmak Yok lazım. kanayan bir şey değil ama bir olgu var mesela Zincirlikuyu mezarlığının kapısı hani bunu çok işledik programda. Hani demin çaldığımız müzikle de <gülüyor> bağlantılı olacak. Oraya yani asri mezarlık diye böyle modern bir kapı yapmışlar. Gayet düzgün. Bauhaus stilinde yani diyelim hiçbir şey yok. Üzerinde süsleme falan. Sonra yönetim değiştiğinde yani ilk iş o binayı yıkmak oldu. O kapıyı. Çünkü o önemli bir simge. Yani içerisiyle dışarısı arasındaki en önemli simgeyi basitçe nötral bir şekilde fonksiyonel bir şey olarak tasarlamış. Daha önceki yönetim modern belediye. Dolayısıyla ne ki işte yönetim değişti oraya her canlı ölümü tadacaktır nokta diye böyle seramik süslü, çinili bir kapı yapıldı. Bunu şimdi fonksiyonunu açıklayabilir miyiz? Yani bu kapıdan kamyonlar geçmiyordu onun için yıktık dedi belediye. <gülüyor> <gülüyor> İçeriye toplu adet ceset mi taşıyor? <gülüyor> yani. Hayır kamyon falan girip çıkarken içeride <gülüyor> hafriyat makineleri falan o kapı yetmiyor Yani yanındaki duvardan bir delik açabilirlerdi isteselerdi yeni bir kapı yapabilirdi ama asıl önemli olan... ...o sembolizmi yok etmek... ...yani Kesinlikle. oradaki basit... ...soğuk mantığı yani... ...içerisiyle dışarısını hiçbir şekilde... ...şey yapmayan, bağlantılandırmayan... ...ölümü sadece bir işlev olarak gösteren... <gülüyor> ...gel burada işte fabrika kapısı gibi... Bir ...kapıydı değil mi? Asri mezarlık yazıyordu üstünde... Evet. ...yani orası bir... ...eğer bir fabrikaya benzetilebilirse... <gülüyor> ...manasını... E, ...kaybediyordu. Evet. <gülüyor> e, kentler... E, ...şimdi mesela tabi... E, Üzerinde durulması lazım yani İstanbul'da bir melankoli kenti işte zaten artık Avrupa'da Orhan Pamuk sayesinde dünyada İstanbul'un bir melankoli kenti olduğu düşünülüyor her ne kadar tartışmalı olsa da Orhan Pamuk'un İstanbul'daki melankoli tarifi o belki başka bir programda daha ayrıntısıyla programda. <gülüyor> tartışabiliriz benim orada ciddi itirazlarım var. Ee, Ama Ahmet Hamdi Tanpınar Tampınar var tabi Yani İstanbul, Tampınar'ın Pamuğun İstanbul'u, Baudelaire'in e, işte Paris'i, Benjamin'in Benjamin. Paris'i Benjamin'in Moskova günlükleri Berlin'i e, Berlin Ondan sonra e, yani çok farklı e, Şeylerin, e, düşünürlerin Yazarların, şairlerin e, Kentleri var ve bu kentlerinde e, Gördükleri, yaşadıkları Melankoli var Bunu ifade ettikleri e, Metinler var Yani bunlar üzerinden e, kent ve melankoli e, meselesi e, bence çok velut bir konu yani çok fazla malzeme e, var. Üstelik e, entelektüeller için de çok <gülüyor> verimli bir alan. E, evet değil mi flanör olmak değil mi böyle işte şehrin içerisinde entelektüeller 19. yüzyılda e, hatta 20. yüzyılda işte ne yapıyorlardı başıboş. ...dolaşıyorlardı... Üzünleniyorlardı her yere bakarak. Bakarak pasajlardan geçiyorlardı oralarda işte. Ne diyordu? Benjamin... geçenlerde sen söylüyordun. Ya gidip bebe çalışacağım ama biraz daha Paris kafelerine Paris'te çalışırken Archivlerde çalışırken, e, sokağa çıkıyor ve kafelerde biraz dolaşıyor ve ışıltılar çok hoşuna gidiyor aslında. Hani oranın bir parçası olmak. E, evet, birazdan gidip çalışmam lazım ve bu ışıltıları çalışması lazım aslında. Onun o, o, o ışıltıları çok ciddi bir şekilde eleştiriyor, onun tari, onların tarihsel kökenlerine gidiyor. Ama gene de ...o kadar güzeller ki bir türlü onlardan vazgeçemiyorum diyor. Yani o da aslında o, o melankolideki yani bir yandan gitmek istemek... ...bir yandan o kayıpla yüzleşmemek... ...ama diğer yandan da gidememek halini e, çok yansıtan bir e, alıntı bence Benjamin'den. E Tabii işte Baudelaire de gidemiyor. Yani e, sonuç olarak onun da gitmek isteği var... E, Hatta mektuplarında falan bile vardır... ...annesine yazdığı mektuplarda... Ee, ...annesine mesela bir mektubu var... ...annesine söz veriyor... Ee, ...para istiyor yine her zaman olduğu gibi... Ee, ...annesi de vermiyor... Ee, ...vermemiş... ...mebulya falan vermiş... Ee, şey yani e, nakdi değil aynı olarak yardımda bulunmuş olduğuna <gülüyor> Ne olur ne olmaz. Başka şeyler tüketir diye. <gülüyor> evet. Ee, o da işte annesine şikayet ediyor. Ya sen bana vere vere mobilya verdin. Ne var yarayacak işte. <gülüyor> param yok. Ondan sonra bak diyor bu sefer son bir defa para istiyorum. Vallahi gideceğim. Sıcak bir memlekete gideceğim. Neresi olduğunu hatırlamıyorum. Kurtulacaksın benden. Ee, evet. ve Orada roman yazacağım diye. Yani Baudelaire'in roman yazması. Olacak işte. <gülüyor> ama yani tamam düz yazı şiirleri var ama roman Bambaşka bir şey tabii. E, ve gitmek istediğini biliyoruz. Ama işte gidemediğini de biliyoruz. Bu bütün aslında sembolist şairlerde vardır. Yani mesela Rambo. Rambo gitti. E, değil mi? Ondan sonra işte Verlen. E, yine e, Paul Verlaine'in böyle gitmek isterken, uzaklara bakarkenki hali. Hep böyle bir uzaklara doğru e, bakış. Romantik gelenekte de zaten bu e, bakış vardır. Yani o Caspar David Friedrich'in. Resimlerinde e, falan da az önce söylediğim gibi doğaya doğru bakan insan. Doğa çok önemli çünkü melankoli için bir taraftan da sadece şehir değil. Çünkü o yani kent yaşamının şekillendiği, siyasi olarak örgütlendiği ve akıl etrafında örgütlendiği bir durumdan çıkıp değil mi, bambaşka bir duruma gitmeye çalışmak. Aslında tam bunları anlatırken aklıma şey geliyor yani <gülüyor> 21. yüzyılda da yani e, özellikle bu yeni orta sınıf. Ve e, üniversite gençliğinde çok fazla rastladığımız bir şeydi. Hatta bununla ilgili biz bir, kısacık bir film de yapmıştık. Kapital İstanbul diye. Yani sürekli ben, ben bu kentten gitmek istiyorum. Ben buradan gitmek istiyorum diye bağıran insanlar vardı kamerada. E, ama e, peki nereye gitmek istiyorsun deyince... Aslında ben <gülüyor> İstanbul olmasa hiç yaşayamam <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> çok enteresan bir evet. durum. Bunun aslında şehre yansımış kısmı da yani bir yandan da gördüğümüz hani herkes bir işte doğaya gitmek istiyor, güneye gitmek istiyor, yerleşmek istiyor, yurt dışına gitmek istiyor, gitmek istiyor, gitmek istiyor. Ama gidemiyor ne oluyor işte sitelere çekiliyor aslında o da çok enteresan Parası bir Parası olanlar. <gülüyor> Ama zaten biraz mesela bizde de o bağıran, haykıran insanların çoğu üst, orta sınıftı. Peki bu yapılan mesela şeyler, hani banliyölerde yapılan villalar falan, işte Portofino'da değil mi? Böyle şeydeki Gdans kentinin yakınlarındaki bu Almanların yerleştiği Baltık kıyısındaki muhteşem böyle şey hayali... Şatolar falan. Aslında bizim Boğaz'da da mesela bu var değil mi? Boğaz tepelerinde işte Hediv kasrı falan. Bu adadaki köşkler, meşkler. Aslında müthiş bir doğaya dönüş hmm. şehriyle birlikte e, gelişiyordu. Yani bu melankoli yani. de bunun bir parçası belki de. Hani gitmek istemek sürekli, kaçmak istemek. O şimdi de olamama bir türlü şehirde. Evet, o melankoliyi tanımlayan bir şey zaten. Yani tanımlayan derken hiçbir şeyin ben... özel bir tanım olduğunu düşünmüyorum sadece gelenekte bu anlam yüklenmiş olan bir şey ama e, yani batının tarihsel geleneği içerisinde e, melankoliye işte şimdiyle barışık olamamak kendiyle barışık olamamak kaçmaya çalışmak kendinden kaçayım derken içinde bulunduğu mekandan kaçmak yani o şehrin içerisinde aslında e, yer, yer tutamadığı için kendisine. Ee, ama yani kaçmaya çalıştığı şeyin kendisi olduğunu da e, teslim etmediği için e, şehirden kaçmaya çalışıyor. Ve 2000 sene evvel Seneca diyor ki yani istediğin yere gidebilirsin ama her gideceğin yere kendini de götüreceğin için aslında çözüm bu değildir. Çözüm nedir? Dönüp kendine e, tekrar e, bakman. Şimdiye e, e, dön. Şimdi dönmen ve kendine bakman. O Ulaşma. yüzden de mesela e, şeyi tavsiye ederler. E, i̇şte bu e, e, kendilik teknikleri veya pratikleri denilen şey e, özellikle... stoğacılarda ama genel anlamda Helenistik dönemde yani insanın kendisiyle uğraşması. Kendisiyle uğraşması derken de işte kafasında kurduğu veya kendisine işte telkin edilmiş olan bir iyi yaşamı gerçekleştirebilmek için gerekli egzersizleri, tinsel egzersizleri yapmak suretiyle düşüncesini, psihesini yani ruhunu çok geniş tavırla ve Edimlerini, eylemlerini, hayatını oluşturan eylemleri e, dönüştürmek. E, çok bunun üzerine özenle bakmak. Bununla ne diyoruz zaten? İnsanın kendisine gösterdiği özen. Kendi bahçesine e, de ekmek. Epi meleia denilen şey. Ta Sokrates'ten beri var olan bir şey. Yani kendine e, bil, e, kendine ruhuna özen e, göster. Ama ruh derken şimdi modernitede anladığımız anlamda ruh değil. Özen e, göstermek demek. Bu özeni göstermek aynı zamanda bir terapi anlamına geliyor. Stüyacılar açısından, e, senekacı açısından yani felsefe aslında melankoli'nin bir terapisi. <gülüyor> Buradan ortaya güzel. çıkıyor. Gerçekten harika oldu. Evet. Yani e, çünkü e, ya, iki türlü hastalık olduğundan söz ediliyor. Bir tanesi bedenin hastalığı, bir tanesi ruhun hastalığı. E, Jacques Pichot isminde çok ünlü bir Fransız e, düşünür vardır, e, tıp kökenli e, ama e, özellikle de antik Yunan tıp. Onun lemmalı dilem, ruhun hastalığı diye e, müthiş bir kitabı vardır. E, Orada e, e, evet, e, bir dinleyiciden e, sanıyorum e, bir yorum gelmiş Tadacaktır yani. fakat. Tadacaktır. fakat yalnız bazıları yaşamı tadacaktır Mevlana. <gülüyor> çok güzel. Her canlı ölümü tadacaktır. <gülüyor> bazıları da yaşamı tadacaktır. Bazıları yaşamı <gülüyor> tadacaktır. ama bazıları. E, tam da ona denk geldi iş işte. <gülüyor> Yani gibi. felsefecilerin Aynen. belki de e, bir yani melankolinin terapisi olarak e, felsefe. Ee, yaşamı tatmak demek çünkü iyi yaşam yani yaşamı tatmak demek e, insanın yemesi içmesi değil ki bunlar değil yaşamak e, iyi yaşamak doğru yaşamak vesaire bu belli bir takım mükemmeliyetlere sahip olmak demek insanın kendi ruhunda dönüşümler düşüncesinde dönüşümler geliştirmesi endişelerinden kendini arındırması e, ve bunu yapabilmek için de gerekli egzersizleri yapması demek bunlar çok zahmetli. işler biz tabii gündelik hayatta modernite içerisinde bunları yapamıyoruz. Sen de programın başında söylediğim gibi antik çağda da bunları herkesin yapması gereken şeyler olarak düşünülmüyor. Bunlar yetişkin erkeklerin <gülüyor> yapması, <gülüyor> yapma yeteneği olduğu veya işte ehliyeti e, o Sanatın olarak. ölümü de denince hani bu Suhail Malik bu Ego Fugal diye bir Biennale'nin 8. Biennale'nin galiba tematik şey çerçevesi buydu. E, orada Suhail Malik şöyle bir şey getiriyordu. Yani sanatın ölümü aslında sanatçının ölümüdür ama sanatçının ölümü iki şekilde gerçekleşir. Yani bu nefis meselesiyle ilgili Hı. bir şey olarak. Hani ya <gülüyor> i̇şte şımararak ölür sanatçı e, böyle ne olduğunu fark etmeden bir yerlere sürüklenir yani ya da bununla mücadele de... edip bir tür şehadet mertebesidir hatta diyor sanatçının ölümü Hı. kendisini başkaları adına feda etmek Hı. kendisinden vazgeçmek falan gibi bir şey yani bu ikisi arasında kendini bir... belki anonim kılmak sanatında. Yani modernitenin çünkü yaptığı şey de o değil mi? Yani modern modernist daha doğrusu sanatta e, sanatçının bir anlamda da kendini anonim kılması. O yüzden mesela 20. yüzyılın son çeyreğinde Roland Barthes, Michel Foucault bu e, işte yazarın ölümünden bahsetilmeye başlandı değil mi? E, Özne'nin ölümü. Hangi anlamda özne? Yani söylemi mümkün kılan koşul anlamında öznenin ölümü ve onun yerine söylemin kendi kendini kurması ve orada özne konumları açması. O anlamda evet yani gerçek iyi sanat belki de öznenin sanatın öznesinin yazarın müellifin bir şekilde kendini sildiği anonim hale geldiği kendini öldürdüğü bir şey olarak düşünüle. E, bilinir. E, bu da zamanın sonuna e, tekabül ediyor. Belki galiba programın da sonuna geldik ama <gülüyor> ha, değil mi? Yani bu evet. şimdi biz <gülüyor> önemli bir çağda yaşıyoruz aslında melankoli açısından. Biz hem bir yüzyıl geç, e, devirdik hem de bir bin yıl devirdik. Her Çok program şanslıyız. gibi maalesef bu program da evet. bir sonuna yürüyecektir <gülüyor> ama. Ve tıkı melankoli biz not... <gülüyor> gibi Lars von Trier'in değil mi? Sonunda evet. geliyor gezegen, melankoli gezegeni tak çarpıyor ve iş bitiyor. Aa, neyse bizim programda böyle bitti galiba değil mi? Bizim bir iki dakikamız var tabii ki aslında bir şey yapmak için. Bundan sonra neler de düşünebileceğimizi öngörmek için belki bu şeyle de devam edebilir. Çünkü İstanbul'da melankoli... Ee, ...bu şeyi biraz da bizi gündelik hayata yak yaklaştıracak, uzaklaştıracak gibi gözükmüyor. Çünkü belki de yani bizim tarih kurgumuz hep çok uzaklara itilmişti. Hı -hı. Hatırlarsan çocukluğumuzdaki resimli romanlar işte Barbaros, Hı -hı. işte yok <gülüyor> şey kara, kara Murat, kara, Murat işte Bizans dönemindeki kahramanlık hikayeleri var. Asla günümüze gelemiyorduk bir türlü. Şimdi biraz günümüz şey <gülüyor> oldu. işte bozdan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz günümüze. Evet. Bu da ilginç bir şey. İşte ama galiba bizde her şey tersine gidiyor. Yani işte ne bileyim Taksim Kışlası evet. için, Topçu Kışlası için belki bir nostalji duyuluyor. Ama aslında o nostalji duyulan şey ne kadar gerçek Osmanlı'nın tarihini temsil ediyor. Ve o geri getirilmek suretiyle belki de yani melankoli denilen şeyi de imkansız hale getirmeye başladılar. Evet. Çünkü bu tarih. geçmiş bellek. <gülüyor> o kadar kaloristacı... kolay bir şey değildir yani. Aa, herkesin bir şekilde bir tarafından Ama neyse ki yani, şey yani çeşitli öneriler şey. var. Aslına uygun olarak 400 metre yüksekliğinde yapılsın kışla diyenler var. Çok güzel. Bu değerli alanı <gülüyor> daha kıymetli kılmak için ve Avrupa'nın en büyük gökdeleni olarak Üstüne Kışlan. de uçak savar belki konur bir tane topçu olduğu evet, için. Evet soğan kubbe yerine lale kubbe. Lale içinden de bir şey. E, döner Mevlana çıkar. E, döner Mevlana ya da e, nükleer başlık <gülüyor> az önce Ömer Madran'ın bir önceki programda söylediği Ama gibi. Ama kış, kışların süngüsüz asla olmayacağını söyleyenler var. E, ben izliyorum. O da askeri yönetim isteğiyle herhalde canlandı. Ona da arzu duyanlar var. E, tamam. Bir yıldız de önüne savaşları süngü için, yapalım diyorlar. O süngü şeklinde yıldız savaşları için e, gezegenler arası e, şeyde e, oraya eklen. ...çenmenebilir e, güdümlü füze. Evet, yani. laser silahı da olabilir belki değil mi? Şu hareketli. <gülüyor> evet, o, o zaman bayramlarda da belki gökyüzüne daire çizerler... onlar, belgesi evet. yazarlar. A evet, Taksim Meydanı'nda böyle değişik bir cumhuriyet kutlaması da yaşıyoruz. Atatürk <gülüyor> Kültür Merkezi için para bulamayan <gülüyor> devletimiz... E, ...bu son F-15'ler için e, 35 milyar doları buluyor. Füzeler için 7 milyar doları bulduğuna göre... Ee, yani Atatürk Kültür Merkezi'nde sponsorlara bırakıyor. Hani 50 milyonluk kişi. Demek ki burada bir simgesel orantı da kurmak lazım. <gülüyor> yani füzeleri vesaireleri oraya koymak evet, lazım. Tabii o 400 metrelik şeyde <gülüyor> de mutlaka yapmak lazım. <gülüyor> Evet program sonuna gerçekten geldik <gülüyor> şimdi. <Bayamadık> ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicimiz Ayşe Filip İdiz'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ferda geldiği için çok teşekkürler. Rica ederim Harika ben teşekkür ederim. Harika bir program oldu. Evet. Dinleyicilerimize bir de şeyi hatırlatalım. Ee, bu programın e, çok kısa bir özetini NTV Tarih Dergisi'nde, bu ayki NTV Tarih Dergisi'nde de e, okuyabilirler. Ama şimdilik bu haftalık bu kadar diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 Kapusluyor. Kolay kolay. Desaltamadılar. Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezinde.